Değerli konuklarımız, kongreimizin bu aşamasında Mehmet Kifersoy Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Artan Taman Moderatörlüğü'nde nazari disiplinlerin tahlili ve yeniden inşası konunu panel gerçekleştirilecektir. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Sayın Erektörüm, saygıdeğer hocalarım, değerli konuklar, çok kıymetli katılımcılar, sevgili öğrenciler. Bu yıl Burdur'da İlmiye Etütler Derneği ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 7. Türkiye Lisanslı Çalışmalar Kongresi'ne hoş geldiniz. diyor, saygılar sunuyorum. <gülüyor> Öncelikle çok kıymetli iki katılımcı ile başlayacak olan Nazari Disiplinlerin Tahlili ve Yeniden İnşası isimli açılış panelinde moderatör olarak bulunmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Bilim tarihi ve felsefesi alanında akademik çalışmalar yapmaya çalışan birisi olarak Eserlerini büyük bir merak ve hayranlıkla okuduğum başta Prof. Dr. İhsan Fazıoğlu hocam olmak üzere yine İslam felsefesi alanında düşünce dünyamıza büyük katkıları olan Prof. Dr. Ömer Türker hocamıza üniversitemizi teşriflerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olmak mutluluk olduğu kadar bir heyecan vesilesi bu da hissediliyordur sanırım. Bunun için Brian Gray'nin bir sözünü alıntılamak istiyorum. Gençler büyük müzisyenleri ve aktörlere hayranlık duydukları gibi büyük bilim insanlarının hayranlık duyduklarında medeniyet bir sonraki seviyeye sıçramış olacaktır. Geçen haftalarda Hüseyin Gazi Topdemir hocamız şimdi buradaki değerli hocalarımızın ziyaretlerinin ve diğer lisanslı çalışmalar kongresine katılacak bütün arkadaşlarımızın katılımıyla bu bağlamda buradaki e, ziyaretlerinin hem öğrencilerimiz hem öğrencilerimiz hem de bütün dinleyicilerin entelektüel gelişimde önemli katkılar bulunacağını kanısındayım. Öncelikle lisans döneminde önemli etkisi olan Prof. Dr. Mübahat Türker hocamızın derslerde sıklıkla tekrar ettiği ''anlamak kavramları çözümlemekle başlar'' sözünden hareketle nazari disiplinlerin tahlili ve yeniden inşası başlıklı paralelimizde geçen nazari kavramı üzerine kısaca durmak istiyorum hocalarımızın izniyle. Klasik, anlayışta, klasik anlayış temelinde İslam filozofları ilim terimini hem bugünkü bilim hem de bilgi anlamında kullanmışlardı. İlimlerde öncelikle nakli ilimler ve akli olma, ilimler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akli ilimlerde nazari ve ameli olarak bölümleniyor. Panelimizin konusu olan nazari ilimler, ilahiyat yani metafizik disiplinler, riyaziyat, matematik ilimler ve tabiyat, fizik ilimler şeklinde tasnif edilmiştir. İslam Fazlıoğlu Fazla hocamızdan alıntılayarak, belli bir yöntemi olan bilim, düşünce, entelektüel faaliyet 3 aşağı beş yukarı belli bir zaman ve zemindeki kültürün fotoğrafı olarak tanımlanabilir. Bu tanımla şu sorula, bu tanım şu soruları da beraberinde getirmektedir. İslam bilimi ve felsefesi anlamında bizde bu kültürü oluşturan neydi ve ne oldu da azaldı ve hangi sahiplerle tekrar canlanabilir? Bugün modern bilim diye adlandırdığımız bilimsel bilginin Mısır ve Mezopotamya'da doğan, Ege kıyılarına ulaşıp batıda yükselen, sonra İslam dünyasında parlayan yıldızı, batıdaki çevre faaliyetlerinden sonra tekrar orada görülmüştür ve uzun zamandır hala orada yapacağı yolculuğu beklemektedir. Bu bakımdan bilimin yapacağı bu yolculuğa hazırlanması için koşulların sağlanması adına bu tür etkinliklerin bir parçası olarak yapılan bu panel için, şimdi sözü, hayat görüşü, evren esmi ve alem tasavvuru, İslam temeddününde felsefe bilim dizgelerinin yapısal çözümlemesine bir giriş başlıklı konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor İhsan Fazloğlu'na bırakıyorum. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenci, Arkadaşlarım. Aslında bu konu benim en az 3 saatte anlatabildiğim bir konu. Ama burada yarım saat içerisinde toparlamaya çalışacağım. Ee, şöyle de bir kronolojik sıra yaptık. Ben daha çok tarihsel bir dönemi analiz etmeye çalışacağım. Ömer Hocam ise günümüzün e, çağdaş dünyasındaki problemleri alacak. Elbette e, tarihsel bir dönemi ele alacağım ama günümüze taluk eden, ona ilişkin kısımlarına da değineceğim. Şimdi e, madem yarım saatlik bir sürede bu konuyu sunacağım, o zaman teorik münazalara girmeden önce bir soruyla başlayayım. Şimdi günümüzde herhangi bir toplantıda şu cümleleri çok sık duyuyoruz: i̇şte İslam matematiği, İslam tıbbı. Efendim İslam cebri, İslam astronomisi ya da sosyal bilimlere tahallük eden İslam devleti, İslam ekonomisi. Efendim e, İslam sanatı, İslam müziği. Şimdi burada benim alacağım, e, konu alacağım esas soru şu. Herhangi bir nesnenin, bir ismin, bir X'in başına İslam getirdiğimizde ne kastediyoruz? İslam matematiğinde İslam'a olan nedir, olmayan nedir? Eğer bu cümleyi, bu sıfatı, bu sıfat cümlesini analiz edebilirsek buradaki ögeleri unsurları çözümleyebilirsek en az 3 sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Bir modelleme yapmaya çalışacağım tabii. Birincisi İslam medeniyetindeki entelektüel faaliyetlerin teşekkülündeki yapılar. İkincisi İslam medeniyetindeki farklı okulların birbirle çatışmasının mantığı. Üçüncüsü bugün bizim dışarıda üretilmiş, bu dışarı için olabilir. Batavalı fark etmez. Dışarıda üretilen Bizim kültürümüzün üretmeye hangi bir entelektüel bilimsel faaliyetle ilişki kurma biçimimizde dikkat edeceğimiz unsurlar. Bu üç soruyu da aslında ele alacak bir şey. Dolayısıyla tarihsel bir analiz ama günümüze de ilişkin bir şey. Çünkü soru şu, el Kanın tıbbı İslami kılan nedir? Buna da Mezopotamya tıbbı var, Yunan tıbbı var, Çin tıbbı var, Uygur tıbbı var. Niçin biz buna İslam tıbbı diyoruz? Ya da İslam astronomisi dediğimizde buradaki 60 tabanlı sayı sistemi tam milattan önce ekipinden itibaren Mezopotamyalılardan beri kullanılıyor. Batlamyus'un almacistesinde kullanılıyor. Niçin biz bunu kullandığımızda ya da diğer gezegenler teorisi e, gibi konular Batlamyus'ta itibaren ya da Mezopotamya'dan gelen teoriler kullandığında buna biz İslami diyoruz. Hadi bunu anladık. İbn Maymun gibi Yahudi asıl olan bir filozofu niye İslam düşüncesinin altında inceliyoruz. Ya da Sabit Bin Kurre gibi bir Sabi'nin ürettiği matematiği, astronomiyi, optiği fiziği, niye İslam medeniyetinin altında inceleme imkanı elde edebiliyoruz? Ama aynı şekilde bir Yahudi astrobesine baktığınız zaman Sabit Bin Kurre, yani Sabit bin Kurre diyorum. İbni Meymun aynı zamanda bir Yahudi filozof olarak da inceleniyor. Onu Yahudi kılan ne? Ki Yahudiler onu kendinin filozof olarak görüyorlar. İslami kılan ne ki onu Müslümanlar kendi düşünce içerisinde inceliyorlar. Bu sorulan hayatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde tek biçimli aydınlanmanın bize verdiği Adorno'nun ifadesiyle en insan dışı tavır tek biçimli düşünmektir diyor. Tek biçimli düşünüyoruz. Yani bilim dediğimizde tek bir bilim, medeniyet tek anlamlı kavramlarla düşünmek diyoruz biz bunlara. Yani medeniyet var, medeniyetler yok. Bilim var, bilimler yok. Her şeyi tek biçimli diye dönüştürüyoruz. Dolayısıyla Çatışma, kavganın neden esas itibariyle klasik Doğu ya da Akdeniz gelenekleri değil, aydınlanma sonrası zihniyet yapısından kaynaklanıyor. Tek biçimlilik. Şimdi İslam Devleti dediğimizde, günümüzde de aynı tabiriyle karşılaşıyoruz. Hangi İslam Devleti? Selçuklar mı? Müvahidiler mi? Murabıtlar mı? Malaka Sultanlığı mı? Eyyubiler mi? Osmanlılar mı? Mesela. Değil mi? Hangi coğrafyada ve hangi zaman dilimindeki devlete İslam devleti ifadesini kullanacağız. Ya da ekonomi. Şimdi İslam kelimesini kullanmak evet bunu biz belki medeniyet anlamında kullanıyoruz ama İslam bir dinin de adı olduğu için başına getirildiği ismi bir kutsiyet kazandırdığında eleştiri gücümüzü kaybediyoruz. Şimdi İslam matematiği kardeşim ya. Bir dakika. Nedir bu İslam matematiği? efendim? İslam matematiğinde sayılar abdest alıyor geometrik şekilde namaz kılıyor. Mu? Nedir yani? E bunu güncele taşıdığımız zaman günümüzdeki tartışmalara baktığımızda bilginin İslamileştirilmesi değil mi? Ya da Seyit Hüseyin Nas gibi belirli düşünürlerin İslam medeniyeti üretilmiş bilimi kutsamaları hiçbir eleme yapmadan buna belirli bir kutsiyet affetmeleri. Acaba böyle bir şey var mı? Yani Ali Kuşçu'ya sorsak Cemalettin Türkistina, Kemalettin Farisiye, İbn-i Şatır'a neyse pek çok isim saymayayım. Bu isimlere sorsak acaba bunlar duruma, olaya nasıl bakıyor? Dolayısıyla mesele tarihsel olduğu kadar günümüze ve geleceğimize ilişkin de bir problem. Çünkü şunu gerek yurtdışı tecrübelerimden gerekse Türkiye'de çeşitli üniversitelerde yaptığım e, sohbetlerden edindiğim intiba bu konuda açık seçik bir zihne sahip olmadığımız için e, hareketlerimizde aşırı bir Durağanlık gerçekleşiyor. Ya da Gazali ile i̇bn Sina ilişkisini tartışmasını ya da Muhtezile ile Eşari tartışmasını da belirli kamplaşmalar, ideolojik okumalar üzerinden yürütüyoruz. Acaba bu çatışma zannettiğimiz gibi teolojik dini bir çatışma mıdır? Şimdi elbette burada sorun biraz da kendi hikayemizi kendimizin yazmamasıyla alakalı. Her zaman söylediğim şey, biz başkalarının yazdığı bir hikayede figüran insanlarız. Kimse bu konuda kusura bakmasın hepimiz figüranlık yapmayı baştan benimsemişiz. Orientalist gelenek yani burada şunu söyleyeyim Orientalize eleştirirken oraya suçlama yapmıyorum. Şimdi başka bir konu olacak ama şeytanın vazifesi şeytanlığını yapmaktır. Şeytana kızarak Müslüman olunmaz. O işini yapıyor. Batıyı eleştirerek kendimiz düzeltemeyiz. Adamlar işini yapıyor. Onların kendi politik, ekonomik, siyasi akademik fark etmez ya da Doğal bakış açıları kendi kültürel kodlarıyla meseleye yöneliyorlar. Ve İslam dünyasında kendi kültürel kodlarındaki çatışmaları arıyorlar gayet doğal. Bilim din çatışması arıyorlar, vahiy akıl çatışması arıyorlar, şu arıyorlar, bu arıyorlar. Bu adamın gözlüğü o zaten. Ama biz buradan hareket ederek bunların çok çeşitli nedenlerle ürettikleri bu hikayeleri özümsedik. Yani sahiplendik hatta onlar bunu açtı maalesef biz hala aşamadı. Bakın onlar bunu açtı. 4-5 yıl o ülkelerde e, öğretim üyesi olarak bulunduğum dönemde müşahede ettiğin önlü konulardan biri, e, başkanın ürettiği, sahiplendiğimiz konuyu onlar vazgeçmesine rağmen biz hala e, sahiplenmeye devam ediyoruz. Erkek adam sözünden dönmüyor yani. Islarla bunu sürdürüyoruz. Şimdi netice-i kelam niçin Gazali ile i̇bn Sina tartışıyor? Biz bunu... Bize anlatıldığı şekilde çok da dini mi görmek zorundayız? Bir din çatışması mıydı bu? Peki Seyir Şerif Cürcani ile Kadızade-i Rumi'nin tartışmasını Semerkant'ta nasıl göreceğiz? İslam dünyasında tartışılmayan hiçbir konu yok ki. Şimdi İslam matematiği diyorsun. Hangi matematik kardeşim ya? Hangi yüzyıldaki matematik? Tek bir matematik yok ki. Bir sürü matematik görüşü var. Sayı nedir konusunda en az 4 tane görüş var. Sayı nedir? Bak çok spesifik bir konu değil mi? Sayı nedir? Bugün de matematik felsefesinde Frege'den başla, Russell'dan bir sürü sayı tanımı var. Hilbert farklı tanımlıyor. Şu bu. İslam dünyasında sanki tek bir görüş olacakmış gibi sorular böyle. Hocam İslam matematik anlayışı nedir? Hangisi? Ee, birkaç tane mi var? E, tabii birkaç tane var. Hangisini ediyorsun? Şimdi neticede soruları çoğaltabilirim ama bu soruları iyi anlarsak yapacağım yorumu, çözümlemeyi de daha iyi idrak edebiliriz diye düşünüyorum. Ya da Başka bir soru. Müslümanlar ilk dönem çeşitli kültürlerden yaptıkları tercümeyi kritik ederken bilinen anlatıda sanki dini gerekçelerle bunu eleştirmişler. Pi sayısını eleştirdiği zaman bir Müslüman matematikçi ya da bir Müslüman Aa bak bu dini bir gerekçeyle eleştiriyor. Pi sayısının dinle ne alakası var? Ha 3 olmuş ha 3 virül 14 olmuş. Değil mi? İlk dönemde işte eleştiriyorlar, gezegen Aristoteles'i eleştiriyorlar. İlk dönemde yapılan eleştiriler dini midir gerçekten? Oryantalistlerimiz anlattığı gibi. Ben size hemen söyleyeyim, kesinlikle değil. Ama niye böyle bir algı var? Niçin böyle bir anlatı üretilmiş? Şimdi tüm bunlara cevap olacak modele geçir, geçersem eğer sorular çünkü bitmez. Ama meselin ne kadar güncel olduğunu hissettirdiğini düşünüyorum. Çok tarihsel değil, günümüzde de kendi medeniyet birikimimizle oradaki üretimlerle çeşitli disiplinlerle ilgilenirken oradaki tartışmaları anlamaya çalışırken ya da bugün günümüzde çeşitli farklı bilim, felsefe, düşünce üretimleriyle ilişki kurarken dikkat etmemiz gereken ya da buna bir çözüm ulaşacak bir model üzerinde duracağım. Ve göreceğiz ki gerçekten de zannedildiği gibi bu çatışmalar klasik anlatı gibi değil. Şöyle düşünelim herhangi bir, e, mesela İslam matematiğini alalım hani benim çalıştığım alanımdır. İslam matematiğiyle dediğimiz ya bir matematik diyelim. İslam matematiğinde de boşver. Şimdi bir kere Müslümanlar Hazreti Peygamber 610 hicreti esas alırsak çok hızlı bir şekilde yayılıyorlar biliyorsunuz. İslam dünyasının yaptığı önemli şey Akdeniz medeniyetinin coğrafyasını genişletiyor. Çin, e, Hindistan, İran, Türkistan ve ve Kuzey Afrika'yı Akdeniz Medeniyetinin doğal bir devamına ne getiriyor? Bu tarihte olan ilk olan bir şey. Ve masaya hepsini topluyor. Yani klasik bir Hellenistik dönemde masada sadece Yunan eserler vardır. Ama İslam masasında, Bağdat'ta kurulan masada Çin eserleri de var, Hint de var, Orta Asya eserleri de var. Dolayısıyla farklı bilgiler var. Üç tane pi sayısı var. Hangisi doğru? Farklı gezegenler teorisi var. Siddhanta'nın matematik tabanı 150. Babil'den gelen Batlamyus ki 60 tabanlı sayı sistemi e bir de 10 tabanlı sayı sistemi var şimdi çok farklı bilgileri aynı masaya koyuyorsunuz bu her türlü bilimde böyle farklı tıp teorileri var dolayısıyla Müslümanların hem büyük bir avantajı hem büyük bir handikabı vardı ne o avantaj çok farklı kültürlerde üretilmiş felsefe bilim ürünlerini aynı masada topladılar politik organizasyonları yeri artı bu bilgiler çelişik durumlar yarattı Dolayısıyla Müslümanların oturup bunlarla nasıl yüzleşeceklerine dair bir çözüm geliştirmeleri lazım. Şimdi Müslümanlar bu süreci yaparken bizim benim 5T teorisi dediğimiz bir teoriye göre çalıştılar. Klasik gelenekler ele geçecekleri coğrafyayı önce temesül ederler, tevarüs ederler. Miras alırlar, sonra temellük ederler, sonra temesül ederler, sonra tercüme ve telif hareketine başlarlar. Dolayısıyla birinci çıkarım şu. Bize anlatıldığı şeklinde İslam medeniyetinde felsef bilim hareketi tercümelerle başlamamıştır. Hiçbir medeniyette tercümelerle bir şey başlamaz. Yolda olan bir düşünce ve fikir hayatı tercümelerle beslenir. Çünkü tercüme bir ihtiyaçtır. Tutar ihtiya o ihtiyacına uygun tercüme yapar. niye tercüme ediyor canım? Yani spor olsun diye mi içinden tercüme yap yapıyor bu adam? Ya da Pehliviceden. Dolayısıyla İslam medeniyetinde tercüme hareketi, Başlangıç değildir. Yolda olan bir hareketi beslemek için insanlığın hafızasına müracaat etme operasyonudur. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi, Müslümanlar bu şeye gelinceye kadar, sekizlere yani gelinceye kadar entesan bir şeyi geliştirirler. Ben bunu algoritmik düşünce diyorum. Yani usulü fıkhın, usulü tefsirin, usulü hadisinin. Ve muhtizle kelamının üzerine dayandığı algoritmik düşünce yani istidlali düşünce. Nedir o? Değişkenler, işlemler, süreçler girdiler ve çıktıların belli olduğu bir düşünce hesabı. Düşünce hesabı. Ve bu düşünce hesabının özelliği tekrar edilebilir, denetlenebilir olmasıdır. Buna algoritmik düşünce diyoruz. Algoritma kelimesi yabancı bir kelime değil. Harizmi'nin latinceleştirilmiş adıdır. Bağdat'a gittiğinde Müslümanlar bu düşünceyi geliştirmişlerdi zaten. Muhtezele oluşmuştu, usülü fıkı oluşmuştu, diğer dini bilimler, dil bilimleri oluşmuştu. Ve bu zihniyete gittiklerinde güçlü bir perspektifleri vardı zaten. Şimdi siz Çin'den, diyelim ki Sidanta'yı Sanskrit'ten tercüme ettiğiniz zaman sadece matematik astronomi kitabıdır o, matematik astronomi tercüme etmiyorsunuz. Herhangi bir kültürün bir ürünüyle muhatap olduğunuzda, esas olarak muhatap olduğunuz o kültürün alem tasavurudur. Buna biz alem tasavvuru diyoruz. Her alem tasavuru iki bileşenden oluşur. Hayat görüşü ve evren isimleri. Yani siz Aristoteles'in fiziğini tercih, Müslümanlar Aristoteles'in fiziğini eleştiriyor. Eleştirir tabii orada Aristoteles'in inançları yok mu? Yani Aristoteles dinden bağımsız düşünür demek Aristoteles'e hakarettir ya. Yunanların dini anlayışı, teolojik anlayışı, kozmogonisi, kozmonisi yok mu? Var. Dolayısıyla Müslümanlar farklı bir hayat görüşünü temsil eden insanlar olarak oradaki hayat görüşüyle hesaplaşmayacaklar mı? Niye o zaman biz de zaman? Helenistik kültürün bir devamı oluruz. Ya da Sidanta'yı tercüme ettiklerinde Hint kültürünün ya da Hint hayat görüşünün ilkelerini Nirvana'yı mı kabul edecek? Ulu Manitoy'u mu kabul edecek yani? Dolayısıyla Müslümanlar muhatap oldukları tüm kültürler hangi kültür olursa olsun onların herhangi bir ürünü ele aldıklarında matematiğini, astronomisini, tıbbını o bir bütün olarak onlara geliyor, masaya konuluyor ve bu alem tasavvuru dediğimiz bir tasavvuru iki birleşimden oluşuyor. Hayat görüşü ve dünya resmi. Bu sadece şeyde değil, e, fen bilimlerinde, matematik biliminde değil. Diyelim ki Pers devlet geleneğini Müslümanlar, Hz Ömer döneminde miras aldıklarında Pers devlet geleneğinin dini ritüelleri, ideolojik ritüelleri niye alsın ki? O zaman Müslüman olmanın ne anlamı kaldı? Ya da herhangi Orta Doğu'daki, bugünkü tabirle Orta Doğu'daki tabii Akdeniz dünyasındaki herhangi bir devletin ekonomik tecrübelerini, ondan sonra devlet tecrübelerini, hayat tecrübelerini, sosyal hayata ilişkin diye tecrübelerini miras aldıklarını onu olduğu gibi kabul etmelerinin anlamı olabilir. Dolayısıyla sonraki hayat görüşüne ilişkin unsurları elemek zorundalar. Bu tanrıya ilişkin olabilir, bu evrene ilişkin olabilir, bu insana ilişkin olabilir, bu kozmogoniye, kozmogoniye ilişkin olabilir. Yani yaratılış teorisi farklı değilse bir kültürün farklı bir kültür olmaz ki zaten. İslam'ın yaratılış teorisi e, çok farklı, tanrı anlayışı farklı, evren anlayışı farklı, yaratıcı bir tanrı, kişi bir tanrı filan. Dolayısıyla ilk bakmamız gereken şey bir kültürün ve ne zaman bitireceğim ya? Şöyle geçeyim. 14 dakikanız var. Yapma ya. E, daha başlamadık. İçeyim yalnız mı? Dolayısıyla herhangi bir kültür, şey, kültürü incelerken arkadaşlar ilk bakmamız gereken hayat görüşü nedir o kültür? Hayat görüşü nedir? O kültürün Tanrı ile ilişkin tasavvuru nedir? Evrenle ilişkin tasavvuru nedir? İnsanla ilişkin tasavvuru nedir? Ve üçü bu arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyor? İslam'ın yepyeni bir Tanr anlayışı var. Yaratıcı, kişi Tanrı bir kere. Yepyeni bir evren, evren anlayışı var. Zaman ve mekanda yaratılmış bir evren. Tanrı'nın hükmünde olan bir evren. Yepyeni bir insan anlayışı var. Mükellef, muhatap. Mesul bir insan anlayışı. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. E ve bu arasındaki üç arasındaki ilişkiden farklıdır. Köken Tanrı fikriyle yaratıcı Tanrı fikrinin inşa edeceği hayat görüşü farklıdır. Mimar Tanrı ile yaratıcı Tanrı'nın inşa edeceği hayat görüşü farklıdır. Dolayısıyla İslam hayat görüşü ki biz buna bir kültürü metafizik çanağı diyoruz. Apayrı bir çanaktır. Ve bu çanağın ilkeler bazında sabitiyeti vardır. Değiştiremezsin o zaman o hayat görüşünü terk etmiş olursun. Ama bu ilkelerin idraki, İnsandan insana göre değişeceği gibi bu ilkelerin farklı kültürel birikim içerisinde ifadesi de farklı olacaktır. Diyelim ki Çin'de Tzu'nun İslam tevhid inancını e, konfüçyanist kültür içerisinde ifade etmesi, Abdurrahim Sinkili'nin Malay dünyasında İslam tevhid anlayışını Malay kültür içerisinde ifade etmesiyle, e, Afrika'daki bir Müslümanın, bir düşünürün e, tevhid inancını, Afrika kültür birikimi için ifade etmesi apayrı olacaktır. Gayet doğal bu. Bunlar biliyoruz. Dünya resimleri ise ister evrene ait olsun ister hayatın yani ister tabiatın ister hayatın unsurlarına ait olsun farklı tecrübe. İnsanlığın tecrübeleri çoktur. Devlet tecrübeli ilk defa Müslümanlar devlet kurmadı. Milattan önce Asurlardan başlıyor. Persler var. İskender var. Roma'sı var. Şu var. Bu var. Farklı ekonomik pratikler var. Farklı sanat, mimari pratikleri var. Bunlar da Evren isimlerini veriyor bize. Ama dediğim gibi hiçbir evren ismi çıplak olarak önünüzde durmaz. Yani Batlamyus astronomisi Yunan din anlayışıyla iç içedir. Siz onu temizleyeceksiniz. Gayet doğal bu. Ya da diyelim ki Galen tıbbı efendim Batlamyus astronomisi, Diyafantos'un cebirini ise e, pratik şeylere iliştikçe bu artar, teorikleştikçe azalır ama neticede oradaki hayat görüşleri içedir. Müslümanların İlk ayıklamaları e, bununla alakalıdır. Yani şunu söyleyebiliriz basit bir şekilde. İslam medeniyeti kendi hayat görüşünü esas alarak tüm bu masaya koyduğu felsefe bilimi e, dönüştürmüştür. Kendine mal etmiştir. Ve çatışmalarda da burada çıkıyor. Gazali ile i̇bn Sina'nın çatışması zannedildiği gibi hayat görüşü çatışması değildir. i̇bn Sina'nın hayat görüşünü ifade etme farklı bir Evren resimleriyle entegre edip farklı alem tasavvurlar kurmalarıyla ile alakalıdır. Gazali bunu farklı yapmıştır. i̇bn Sina farklı yapmıştır. Biz sadece i̇bn Sina ile Gazali biliyoruz. Peki İmam Ebu Musa Eşari ile Muhtezide ne olacak? Bunlar aynı e, kelam geleneğinde olmasına rağmen apayla. Hadi diyelim bunları da anladık. mutezili ekolü içerisindeki farklı düşünen insanların nesne anlayışları farklı olabilir. Bilgi tasavvurları farklı olabilir değil mi? Bunları nasıl yorumlayacaksınız? Dolayısıyla burada mesele Batı dünyası 1500 yıllık tecrübesi içerisinde her şeyi bir çuvala koymuş. Katoliklik bir çuvaldır. Her şeyi içine atmış. Burada bu katolikliği küçümek değil. Yani katolik özellikle Avrupa Latin dünyasında e, 1200 ile 1500 arasındaki entelektüel faaliyet öyle insanların önemli bir Entelektüel faaliyeti doğru da bir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Yani öyle karanlık çağmış mı? O uydurduğu bir şey. Karanlık çağ falan değil. Ama Oranın yöntemi farklı, tek bir çuval var, her şeyi içine koymuşlar, her şeyi dinleştirmişler, katolikleştirmişler. Bizim öyle bir derdimiz yok. Dolayısıyla bizde mesele daha farklı olduğu için batılı entelektüeller, oryantalistler kendi donanımlarıyla baktıkları için İslam dünyasını da bu şekilde görmek zorunda kalmışlar. Gayet doğal, Göz gözlüğün neyse o şekilde görüyorsun, kırmızıysa kırmızı görüyorsun. netice kelam İslam medeniyetindeki... Ee, alem tasavvurları, alem tasavvurları küçümsemeyin. İnsan ilim, ilim ile kainatı aleme dönüştürür. Bu klasik bir kabuldür. Yani biz insanlar kainat nedir? Tanrı'nın kün emri gereği oluşmuş zaman mekandaki nesnelere diyoruz. Bu renksiz bir ifadedir. Ama biz kainatta yaşamayız. İnsan kainatı aleme dönüştürür. Onu sembolizasyona tabi tutar. Alem ilim kelimesiyle aynı kökten gelir ve esas itibariyle Tanrı'ya delalet eden bütün demektir. Buraya çok dikkat edelim yani bu şuna benzer nasıl ki bir insan ev alır bir konut alır onu yuvaya dönüştürür. Biz evin fiziksel mekanında yaşamayız oraya anlam değer dünyamızı entegre ederiz o bizim yuvamız olur. Şey de böyledir dünya da böyledir biz evrende yaşamayız. Evren fiziksel bilimlerin doğa bilimleri konusu olabilir ama biz fiziği fiziksel maddeyi bir yuvaya dönüştürürüz onu aleme dönüştürürüz. Oraya anlam, değer dünyamızı, hayat görüşümüzü, metafizik değerlerimizi entegre ederiz. Dolayısıyla insan aleme dönüyor. Alem tasavvurları içerisinde yaşayan insanlar. Ama alem tasavvurlarını süreç içerisinde biz hayat görüşüne dönüştürdük. Şu anda İslam dünyasında en büyük bir problem, tarihte ürettiğimiz hayat görüşümüzle evren isimli arasındaki farklı entegrasyonları yani elde ettiğimiz alem tasavvurlarını hayat görüşüne dönüştürdük. Diyelim ki ekberilik. Ekberilik İslam medeniyetinde üretilmiş Hayat görüşüne bağlı mistik sezgisel tecrübelerle evreniz entegre bir sistemdir. Ama biz ne yapıyoruz? Şimdi ekberiliği yani vahdet vücudu hayat görüşüne metafizik sisteme dönüştürüyoruz. Ya da bir kelam teorisini diyelim eşyariliği, maturiliği fark etmez. Belli bir dönemde belli zaman mekanlarda sorulan sorulara Müslüman entelektüellerin kendi hayat görüşlerini dikkate alarak farklı kültürel tecrübeleri entegre edip ürettikleri cevaplardır. Ama biz onu ne yaptık? Dondurup hayat görüşüne dönüştürdük. Dolayısıyla mesele burada İslam medeniyeti üretilmiş farklı entelektüel alem tasavvurları değildir. Felsefe bilim tasavvurları değildir esas itibariyle. Çünkü bunlar da neticede tarihsel entitelerdir. Sorun bunların hayat görüşüne dönüştürülmesidir. Öyleyse bugün için aynı şey söz konusu. Diyelim ki çok basit örnek olacak. Batı da üretilmiş ya da Çin'de üretilmiş fark etmez. Şimdi Batı ileride Çin olabilir, ileride Maçın olabilir. Önemli değil. Nasıl ki bizim ecdat, atalarımız bunlarla ilişki kurarken hiçbir sıkıntı duymadı. Biz niye sıkıntı duyuyoruz? E, oradaki resimlerin taşıdığı hayat görüşüne ilişkin, e, alem tasımlığına ilişkin ayrımları yapamıyoruz. Mesela diyelim ki batıdan varlık görüşünü aktardığımız zaman bu varlık görüşünü daha önce de tartışık bunu çeşitli Ömer hocalarla İbrahim hocalarla birlikte. Mesela batı varlık görüşü sadece sensible, mahsus yani başlangıcı ve ötesi olmayan bir varlık görüşüdür değil mi? Biz bu varlık görüşüyle inancımız gereği öte dünya inancımız olduğu için kritiğe tabi tutabiliriz. Ama bu doğrudan batı dünyası üretilmiş varlık tasavvurlarının hepsinin total anlamda yanlış olduğunu göstermez. Ya nasıl ki Müslümanlar Sidanta'yı tercüme ederken oradaki ceviri, oradaki astronomiyi, oradaki gezegenler teorisi almakta bir sakınca duymadılar. Kelle ve dinleyi tercüme ederken oradaki siyasi görüşleri almakta bir beis görmediler ya da Akdeniz dünya üretilmiş Diyafontos'un, Menaryos'un, Nikomakos'un neyse artık tüm bu eserleri tercüme ettiklerinde resimler bakımından oradaki metafizik ilkeleri temizleyerek resimler bakımından onları alıp kendi hayat görüşleri entegre etmediği bir beis görmedilerse çeşitli kültürlerde üretilmiş farklı resimleri almada devlet tecrübeleri olabilir bu. Yani ileride internet devleti kuracağız. İleride nasıl devlet sistemi kuracağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla İslam dünyanızda üretilmiş bir devlet sistemini alıp bunu dondurup... Mesela hilafet teorisi, radikal bir şey söyleyeyim. Milafet teorisi nedir hilafet? Tamam, hilafet İslam tarihinin bir tecrübesidir. İslami bir sistem değil ki. Çok çeşitli nedenler üretilmiştir. Ve işleri işte tamam. Ya da medreseler. Şimdi hani ben aynı zamanda medrese icazet olan biriyim. Onun için rahat konuşuyorum. Şimdi medrese seviciliği var değil mi? Ya yani medreseye kafayı niye takıyorsun sen? Müslüman toplumu nasıl eğiteceksin? Burada olan eylem. Bu eylemin sonucu olan kurum Mendes'e Ve Mendes'e belirli bir dönemde ciddi bir işlev yerine getirdi, bitti. Önemli olan bizim Mendes'e savunmak mı, hilafete savunmak mı yoksa devlet yönetimi nasıl olacak? Eğitim kurumlarımız nasıl olacak? Bunları mı savunmak? Şimdi bak çok güzel bir örnek oldu aslında bu. Önemli olan burada Mendes'e evren resmini temsil eder, bina olarak, kurum olarak. Ama o eğitim sistemini... Ee, onun kavramsal içeriği hayat görüşünü temsil eder. İkisinin birlikteliği ise alem tasavvurudur. Bak güzel bir örnek olmuş oldu bu. Dolayısıyla biz medreseyi bir bina, bir kurum olarak değil, Müslümanların belirli bir zaman ve mekanda ihtiyaç duyduğu eğitim ihtiyacını cevaplamak için üretilmiş bir kurum olarak gördüğümüzde meseleyi çözeriz. Nasıl çözeriz? Modernist, modernistlerin tehlikesine düştüğü hataya düşmeyiz. Tarihe tecrübemizi kötülemeyiz. Bu bir tecrübedir. Saygıya hak eder. Ne de gelenekselcilerin yaptığı gibi gidip oranın içine girip yaşarız. Kendimizi güncellemekten kaçınırız. Bu ikisi hatadan da kurtulmuş oluruz. Sürekliliği sağlamış oluruz böylece. Önemli olan İslam matematiğini korumak değil. Ya, ya ne yapalım şimdi Harizmi'nin cebriyle Ömer Hayyam'ın cebriyle çalışacak halimiz yok. Cebri yeniliyoruz değil mi? Yeni bir cebir var. Ve sen bundan geri kalırsan, geri kalmış olursun. Ee, ama buradaki tecrübeyi de Yok sayamayız çünkü tarihsel hafızamızda nasıl bu işleri yapmışlar, hangi kavramları kullanmışlar, hangi teorileri geliştirmişler soruları nasıl formülleştirmişler, nasıl cevaplamışlar bunu tespit etmiş oluruz. Evet, dolayısıyla başkan biraz faşist çıktı. Hani bana İstanbul'dan geliyor uzaktan biraz falan der ama Ömer Hoca var orada değil mi? Sen ondan korkuyorsun. O hocam. Yani, doğru, Ömer Hoca'dan korkuyorsun. Şimdi şakası bir yana aslında ben genel toparlamış oldum. Neticede e, özeti şudur arkadaşlar, tüm insanlar, tüm kültürler bir alem tasavvurları içerisinde yaşarlar. Bu basit bir e, kabilenin bir alem tasavvuru vardır, bir tanrı görüşü vardır, ne bileyim ben e, evren, insan anlayışı vardır, belirli kurumları vardır ya da çok gelişmiş, sofistike bir kültür de bu böyledir. Ama alem tasavvurları, özetliyorum dediklerimi, bir hayat görüşü içerisinde yaşar. Buna metafizik çanak diyoruz. Bakın metafizik çanağınız olmadan başka alem tasavvurlarının çanağını yalarsınız. Şu anda bizim yaptığımız çanak yalayıcılıktır. Onun için düşüncemiz bayiliktir. Ha şurada çanak yalamayı da çok radikal bir şekilde söyleyeyim. Biz sadece batı kültürünün çanak yalayıcısı değiliz. İslam medeniyetinin de çanak yalayıcısınız. Bugün Kant okumakla i̇bn Sina okumak arasında Türkiye'de bir fark yok. İkisi de aktarım, bayilik. Oradaki mesaili, Oradaki problemleri, oradaki kavramsallaştırma becerilerini, yargı üretme kapasitelerini değil ne demiş ne dememiş, şunu demiş bunu demiş bir bayilik halinde yapıyoruz büyük oranda. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bir hayat görüşümüzü yeniden formül etmemiz lazım. İslam basit anlamıyla bir din değildir, İslam bir hayat görüşüdür, İslam tevhid ilkesini akideden çıkartıp aklın ve metafizin ilkesi haline getirmiş tek dindir. En büyük başarısı budur. Bunu yeniden formül etmemiz lazım ve bu formülasyon tek değildir. Bakın buraya çok dikkat edin. İslam medeniyeti ontolojik anlamda vahdetçidir. Epistemik bilgi açısından çoğulcudur. Bir yerde tek bir ses varsa oradan terk edin. Çünkü orada bir zulüm vardır. Anlamıyor muyum? İslam medeniyeti hiçbir zaman, hiçbir konuda tek bir ses olmadı. Hiçbir zaman. Osmanlı medeniyetinde okuduğumuz medresen müfredatına bakınız arkadaşlar. Bir, kelam, sünni kelam. Dokuz kitap. İki, Tusi, Nasreddin Tusi çizgisindeki i̇bn Sinacı kelam ve meşayi felsefe ve matematik bilimleri. Aynı anda okutulmuyor mu? Osmanlılar bizden daha mı az daha az kafaları çalışıyordu? Tek bir sistemi okutabilirlerdi. Biz sünniyiz kardeşim, meşayelik ya da maturilik neyse. Değil mi? Tevali, şerleri, haşiyeleri, makasıt, mevakıf ve şerleri bitti. Diyebilirlerdi, demediler. İbn Sin ağacılığı sonuna kadar okuttular. Tusi geleneğini sonuna kadar okuttular ve hatta Tusi'nin eserine yazan Haşi için özel medrese kurdular. Haşi teccit medreseleri. Dolayısıyla epistemolojik çoğulculuğu muhafaza ederek hayat görüşümüzü yeniden formüle etmemiz lazım. Hayat görüşümüz güçlü olduğu zaman, metafizik çanakımız güçlü olduğu zaman, anlam değer güçlü olduğumuzda her okyanusta, her denizde yüzeriz, her türlü evren resimliğiyle muhatap oluruz. O evren resimlerindeki farklı hayat görüşlerini ayıklayıp yepyeni alem tasavvurları inşa etme imkanımız olur. Aksi takdirde e, sallanıp dururuz, e, ya geçmişe sığınıp geleneksencilik yaparız ya da bütün tarihsel tecrübemizi yok sayıp başka kültürlerin yanaşması haline dönüşürüz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Evet, İhsan Fazlıoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocamız kısaca tarihsel dönem üzerine durdu ve günümüz problemlerinin aslında çok bağımsız olmadığını dile getirdi. Ee, i̇nsan dışı tavır olarak tek biçimli düşünceyi e, ön plana çıkardı. Özellikle bilginin İslami'leştirilmesi dediğimizde aslında mesele tarihsel olduğu kadar günümüze ve geleceğimize aktarılabilir. Bir İngiliz projesidir. Bu tarz bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Ee, tek biçimli bir İslam matematiğinin olmadığından örnek vererek aslında tek biçimliliğin epistemolojik bir aslında yıkım olabileceğini Tabii. dile getirdi. Ee, bununla beraber İslam'ın İslamileştirilmesi kavramının örneğin ilk dönem Teşekkül döneminden sonra yapılan tartışmalar ve bugünkü ilişkinin nasıl sağlanabileceği üç soru temelinde Batlamüs ile karşılaşan İslam dünyasının bunu Yunan inancı temelinde yapılması bağlamında kendi dünya görüşüne göre en azan e, adapte edebileceğini söyledi. İlimi e, güzel bir tanımlamaydı. Benim ilk kez karşılaştığım ilim ile kainatı aleme dönüştürmeyi tanımladı. Yani Tanrı'ya delalet eden bir bütün olarak da alemi tanımladı hocamız. E, hayat görüşünü metafizik sisteme dönüştürdüğümüz sürece... Günümüze yeni bir ışık ya da bu problemin çözümü açısından da bir yöntem oluşturabileceğimizi dile getirdi. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi metodolojik problemleri anlatacağını bildiğim hocamız. Ee, sözü Türkiye'de nazari bilginin yeniden üretimi, metodoloji problemi etrafında bir tahlil başlıklı konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Ömer Türker hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ee, Sayın Rektörüm, Muhterem Hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Ee, ben e, İslam geleneğinde metodoloji sorunundan e, günümüzdeki metodoloji soruna intikal ederek kısa bir özet yapacağım önce. Ardından da metodoloji ya da yöntem diyelim yani yöntem sorunun ne manaya geldiği üzerine birkaç tespit yapacağım. Hz. Peygamber'in e, irtihalinden sonra bildiğiniz üzere Hicri 1. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam düşüncesinde, e, İslam geleneğinde dini ilimler kurulmaya başlandı. Hicri 2. yüzyılın e, sonlarına doğru geldiğimizde İslam gelinlerinde iki önemli yöntem ortaya çıktı arkadaşlar. İki önemli yöntem. Birincisi e, rivayet yöntemi, ikincisi dirayet yöntemi ya da istidlal yöntemi. Şimdi bu rivayet yöntemi asıl itibariyle e, dil bilimlerinde, e, siyer alanında, tarih bilimlerinde geliştirildi. Bu rivayet yönteminin özelliği Herhangi bir sözün naklinin doğru bir şekilde başkalarına ulaştırılmasının kriterlerinin tespiti. Ee, yöntem geliştirildikten sonra bu yöntem süzgecinden geçemeyen bilgiler elendiler. Aslında İsrailiyat'a dönüştüler. Yöntemin süzgecinden, eleğinden geçen e, bilgiler ise e, disipliner bilgi haline dönüştüler. İkinci yöntem istilal yöntemi. İstilal yöntemi asıl itibariyle kelam ve fıkıhta kullanılan yöntem. Kelamda ve fıkıh iliminde kullanılan yöntem. Daha iddialı olan yöntem budur İslam geleneğinde. Ee, her iki disiplin de aslında fıkıh tikel bir disiplindir. Yani e, uygulamaya dönük bir disiplindir. Kelam daha külli, e, oldukça nazari bir disiplindir ama her iki disiplin de temelde aynı e, yöntemi kullanır ama uygulamadaki e, esaslarında farklılaşırlar. Yani... E, maddesinde farklaşır. Yani birisi uygulamaya dönük tikel malzemeleri kullanır. Diğeri e, işte tanrı alem ilişkisi gibi e, külli nazari, nazari meseleleri e, yöntemi taşır. Şimdi arkadaşlar ilerleyen dönemlerde bu yönteme bir de müşahade yöntemi dediğimiz şey eklendi. Yani sufiler e, her ne kadar hicri ikinci yüzyıldan hatta birinci yüzyılın sonundan itibaren bir zümre olarak ortaya çıkmaya başladıysalar da ee, özellikle üçüncü yüzyılın e, başlarından itibaren müşahede adı ver, verdiğimiz daha sonra ya da riyazet ve müşahede adı verdiğimiz bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntemlerin iddiası kısaca şu. Müşahede yöntemi tasavvufun yöntemi olacak ileride. İstidal yöntemini kullananlar diyorlar ki biz herhangi bir nesnenin özelliklerini topluca alırız. Bunlar arasında o nesnenin hakikatini yani o nesneyi o nesne yapan özellikler ile durumlar ile diğerlerini ayrıştırmak suretiyle hakikati oluşturan özellikler ve hakikat dışında kalan özellikler şek şeklinde bir ayrımı yaparız. Birincisi bu. İkincisi bu durumları kavrama sürecinde aynı zamanda akıl yürütmeyi kullanırız. Yani kıyasları kullanırız. Kıyası kullanmak şu demek İster dış dünyada gerçekten bunun bir sebebi olduğunu düşünelim, isterse de dış dünyada sadece bir sıra düzeni olduğunu kabul edelim, yani sebepsiz olduğunu kabul edelim. Epistemolojik olarak yani bizim bilgimiz açısından bir durumun sebeplerini tespit ederek kavranılması demektir. Yani istilal yöntemi bir sebeplerin bilgisi demektir. İki, nesnenin hallerine ilişkin sebepler bilgisine dayanan ve nesnenin mahiyetine ilişkin yine kurucu sebepler bilgisine dayanan bir kavram ve önerme bilgisi elde etmek demektir. Onlar, bu istilal yöntemini kullanan fakihler ve e, mütekellimler e, konularının Konuları bağlamında yani fakihler iradi varlık alanı hakkında biliyorsunuz fıkhın alanı insan iradesiyle inşa edilen e, varlık alanıdır. Kelamın alanı da insan iradesinden bağımsız olarak var olan insana bağımlı olmayan varlık alanıdır. Her iki alanda da bu e, böylesine bir nedensel araştırma yahut hakikat araştırmasıyla e, eşyanın neyse o olarak kavranabileceğini iddia ettiler. Müşahide yöntemini iddia eden sufiler daha ziyade iki mesele üzerinde durdular. Birincisi, e, bu yöntemin aslında bize dinde arz edilen, yani dini naslarda arz edilen hakikatleri e, anlamak için en elverişli yöntem e, olduğu meselesi. İkincisi, e, aslında varlığın tanrı alemi ilişkisi söz konusu olduğunda bilhassa alemde cereyan eden düzenin ilkelerini anlamakta en uygun olan yöntem olduğu iddiası yani müşahede yönteminin bir tür peygamberane yaşayışla eşyanın hakikatini kavrayabileceğimize dair bir iddiası vardır. Onu demek istiyorum. Bunu iddia etti. Üçüncüsü de aynı zamanda yorumun ilkelerinin, yorumun hakikatinin ancak böylesi bir yöntemle elde edileceği görüştür. İlerleyen dönemlerde bu yöntemler aslında çeşitli süreçlerden geçti. Yani ben hicri ikinci 3. asırdan başladım ama yani İslam dünyasında dördüncü yüzyıldan itibaren Yunan'dan intikal eden felsefi bilimler kapsamında yer alan mantık bilimi son derece gelişti. Farabi ve İbn Sina tarafından mantık bilimi artık yeni medeniyete mal edildi. Hatta klasik mantığın bugünkü formu İbn Sina'dan gelir. İbn Sina halinde şekillenmiştir. Mantık, klasik mantığa son halini verdiler. İstidlal yöntemleri son derece gelişti. Ardından, Gazali tarafından yöntemsel e, İstidlal yöntemleri arasında yöntemsel bütünleşme sağlandı. Sonra e, ilerleyen yüzyıllarda, yani 13, 14, 15. yüzyıllarda bu iki yöntem arasında irtibat var mıdır? müşahede ve İstidlal yöntemi gibi sorular ortaya çıktı. Maksadım bu yöntemlere tarihi anlatmak değil. Şunu demek istiyorum. Şimdi bu Yöntemlerin gelişmesinin ikinci e, yüzyıldan itibaren bu üç yöntemin gelişmesini anlamışım. Herhangi bir araştırmanın yönteminin bulunması demek bir, bilgiyi hataya düşmeden nasıl elde ederiz bu sorunun cevabını olması demektir. Yani hatasız bilgi nasıl hangi süreçlerden geçerek elde edilir bu sorunun cevabını elde edilmesi demek. İki, elenecek bilgilerin tespit edilmesi demektir. Yani ortada pek çok malumat vardır da hangi malumat elenmeli, hangi malumat esas alınmalıdır? Bunun tespit edilmesi demektir. Elenecek olanla yanlış olan ayrı ama karıştırmayalım. Yani e, bazı şeyler yanlış olduğu için elenebilir ama elenen şeylerin bir kısmı alakasız ve ilgisiz olduğu için elenir. Yani alanı tespit eder yöntem aynı zamanda. Bir araştırma yaparken o araştırmanın yönelimini ve sınırlarını aynı zamanda tespit eder. İkincisi, Üçüncüsü oldu herhalde. Üçüncüsü, yöntem bize uyumu verir arkadaşlar. Uyum iki yönlüdür. Birincisi, araştırmanın başında elde ettiğimiz ya da kendisinden hareket ettiğimiz bilgilerle sonradan ulaşacağımız bilgiler arasındaki uyumdur. Yani bu uyumun bir yönü. Kendi içinde tutarlılık meselesi. İkincisi ve en önemlisi uyum bağlamında, şimdi yöntem... Disiplinler arası bir yöntem olduğu için bu bahsettiğimiz yöntemler, genelde de yöntemleri böyledir. Bir disiplinde üretilen bilgilerin, ortaya koran görüşlerin, diğer disiplinlerde ortaya koran görüşlerle uyumunu sağlar. Uyumunu sağlar. Yani diyelim ki bir fakir herhangi bir görüş ileri sürdüğünde yahut bir mütekellim bir görüş ileri sürdüğünde şayet istidlal yöntemiyle bunu temellendiriyor ise bilir ki tefsirdeki bilgilerle de uyumludur. Usuldeki bilgilerle de uyumludur. Hadisteki bilgilerle de uyumludur. Yani yöntem tarafından sağlanıyorsa diğer bir disiplinler verileriyle de uyumludur. Oturup kendisi ortaya koyduğu her bir görüşün bütün disiplinler verilerle uyumluluğunu araştırmakla meşgul olmaz. Yöntemin böylesine bir getirisi vardır. Dördüncüsü e, yöntem geliştirme ve yenileştirmeye imkan verir. Yani yöntemin ya da bir belirli bir usulü takip etmenin böyle bir imkanı vardır. Yani geniştirmeyi anlamak çok kolay. Yani yöntemi izlediğimiz zaman bilgiler önceki bilgilere eklemlenebilir hale gelir. Aksi halde önceki bilgilerle ortaya koyduğumuz bilgiler arasındaki irtibatı kuramayız. Yani böyle bir ilişkiyi temin edemeyiz. Ama bu ortaya konan bilgilerin eğer önceki bilgilerle irtibatı ortaya konulamazsa gösterilemezse onlar bir yenilik olarak da vaz edilemez. Yani yöntem bize hem mevcut birikimimizi geliştirmeyi hem de o gelişmişliği bir tür yenilik formatında ortaya koymaya imkan verir. Şimdi eee yöntemin e, en ciddi projeyi bu. Yani en ciddi katkıları böyle dört maddede özetlenebilir. Bunlardan yenilik kısmı biraz problemli. Yani yenileşme kısmı biraz problemli. Şöyle problemli. Yani zaman zaman e, böyle e, kritik yenilikler, yöntemlerin kendilerini de zorlayan yeniliklerdir. Yani eski kadimleşmiş, gelenekleşmiş yöntemlerin de belli başta kabullerini e, sorgulamayı gerektiren, yani yöntem ötesi bir okumayı iktiza eden e, tavırlardır. O nedenle onların kabulü şayet böyle bir teşebbüs varsa, yöntemin kendisinde de yenilik yapmayı mümkün kıracak bir, tavırla ortaya konulduğu zaman gerçekleşir. Hatırlayın e, Batı biliminin ortaya çıkış sürecinde işte Nova, Organo gibi ondan sonra yeni bilim, yeni yöntem gibi eserlerin yazıldığını görürüz. Çünkü mevcut bilgide bir yeni bir düzenleme, yenileşme, yerleştirme yapılacaksa eski yöntemle mümkün olmadığı takdirde yöntemi yenileşmeye e, götürmek durumunda kalırız. Şimdi bunu şunun için anlattım. Türkiye'de bizim bilhassa ııı e, yani sosyal bilimler veya Gemrak genel nazari bilimler alanında bir problemimiz var. Nazari bilimler meselesini Süleyman Bey biraz açıkladı ama ben de kısaca bir e, dipnot düşerek hocam müsaadenizle e, buradaki şeyi daha belirginleştireyim. Asla nazari bilimler demek bizim irademizden bağımsız olarak meydana gelmiş varlık alanı hakkında Yapılan bütün araştırmaların yani is, genel ismi demek. Yani bütün yaptığımız disiplinler araştırmalar nazari bilimlere tekabül eder. Bu din bilimleri alanında da böyledir. İşte dini bilimler dışında e, dikkate alınan sosyal bilimler ya da felsefi bilimler alanında da böyledir. Yani mesele burada alanın kendisi ölçüttür. Nazar yaptığımız alan demek bu. Yani istidal yaptığımız, akıl yürütme yaptığımız alan demek. Şimdi hocam modern döneme geldiğimizde bir... 18. yüzyıldan itibaren, 19. yüzyılın başından itibaren de iyice fark edilir bir şekilde İslam dünyasında e, yeni bir yöneliş meydana geldi. Batı düşüncesinin tesiriyle bu hepimizin malum olan bir şey. Yeni bir yöneliş meydana geldi. Bu yönelişin, yani Batıya karşı, Batıya doğru yönelişin ortaya çıkardığı en önemli sorun, klasik yöntemlerimizin anlamını kaybetmesi oldu. Bunun çıkardığı en önemli problem bu. Klasik yöntemlerimiz Açıklama gücünü yani eleme, bilgiye uğraştırma, eleme, uyum sağlama, geliştirme ve yenileşme vasıfları yitirdiler. Klasik yöntemlerimiz bu vasıfları artık yapamaz hale geldi. Yapamaz hale geldi derken şunu kastıyorum. Yani bu bizim de tercihimizle gerçekleşti. Yani e, bizatihi bir e, yeni bir zümre ortaya çıktı. Bilim adamları zümresi ortaya çıktı. Bunların bir kısmı İslam düşünce gelinliğiyle irtibatını tamamen kaybetti. Bir kısmı İslam düşünceyle geleneklerle irtibatını dil üzerinden sürdürdü. Eee bir kısmı zaten irtibatın korunmaması gerektiğini iddia etti. Yani üç farklı tavır var aslında burada. Yani özellikle bu batıya eğitime giden insanların hocam döndüğünde e, artık İslam düşünce gelinliğine irtibat kurma imkanları kalmıyor. Yani ee, orada tefsire gidiyorlar. Geldiklerinde 35 yaşında adamlar. Yani gittiklerinde de önemli ölçüde siyasete bulaşıyorlar. Yani siyasi düşünce geliştiriyorlar. E yani 35 yaşında sonra bir adam buraya gelip tekrar yani İbn Sina okuyayım, yorumlayayım. Yani Tusi okuyayım, Seyid Şerif Taftazani'yi okuyayım demeye vakti yok. Çünkü o dille irtibat kurma şeyini imkanını yitiriyor. Eee bu demektir ki Nazari bilimlerin Türkiye'deki gelişimi bu süreci tasvir etmek için söylemedim buna. Nazari bilgiler, bilimlerin Türkiye'deki mevcut durumu aslında yeni bir geleneğe, başka bir geleneği eklemleme çabasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yani biz burada e, batı dünyasında geliştirilen yeni bir geleneğe eklenmeme çabasının e, bir uzantısı olarak e, bu bilimleri tahsil ediyoruz. Yani aslında e, klasik düşünce geleneklerimizle irtibatı sahih bir şekilde kurulmamış. Onlarla olan bağlantıları gösterilememiş. Ve en önemlisi arkadaşlar e, bu konunun altını bu, bu mesele üzerine lütfen çizelim. E, gelenek, geleneğe ilişkin eleştiril bir düşünce geliştirmemiş bir nazarî bilimler içindeyiz. Yani bu İslam düşünce geleneğiyle irtibatı, İslam'ı burada medeniyet anlamında kullanıyoruz. İslam düşünce geleneğiyle irtibatı Böyle zaman zaman muğlak ifade ettiğimiz için sanki ora kabul edilsin olduğu gibi anlaşılabiliyor. Hayır. Bir düşüncenin bir gelinikle irtibatı aslında o geleneği eleştirel bir gözle okuduğu zaman fark edilebilir. Eğer eleştirel bir dille yeniden inşa söz konusu değilse gerçek anlamda bir mevcut araştırmalar bütünü o geleneğe eklemlenmiş ya da o geleneğe devamı değildir. Türkiye'de birçok alanın batı düşüncesinin de Batı biliminin de tam bir devamı olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Yani gerçek anlamda oranın da bir devamı olarak ortaya çıkmıyor bunlar. Yani sebebi şu, orada eleştirel bir dille bir türlü Türkiye'de ele alınamıyor. Yani sorgulanmış bir şekilde tahsil edilemiyor. Dolayısıyla elimizde iki tane ciddi problem var. Birinci aşamada düşüncenin geleneği söz konusu olduğunda. Birinci sorun, e, İslam düşünce geleneğinin hiçbir şekilde dikkate alınmaması. Eleştirel bir okumayla... Bu meselenin bizim hayatımızdaki katkısını uzantılarının farkına varılmam, buna dair bir farkındalık oluşturulmaması. İkinci problem Batıdan daha ziyade bilimin sonucunun gelmesi ve şimdiye kadarki yapılan çalışmaların Batı düşüncesinin ve bilimin de eleştirel bir gözle, nazarî bilimler söz konusu birazsa toplum ve e, toplum bilimleri ve festival bilimler söz konusu olduğunda ciddi bir eleştirel okumaya tabi tutulamaması. Arkadaşlar basitçe bir örnek vereyim. Ee, tekrar devam edeceğim Şimdi bakın Türkiye'de çok çeşitli zümreler var Türkiye çok enteresan bir yer Muhtemelen İslam dünyası içerisinde benzeri zor bulunacak bir yer Bazı bakımlardan Türkiye Herkesinden insan var Türkiye'de Yani e, en radikal Solcusundan en radikal Sağcısına kadar İslamcısına kadar Vesaire yani çok çeşitli gruplar var Şimdi bu grupların tamamı Aynı zamanda şu veya Bu şekilde yayın hayatının içindeler yani her türden kesimin fikirlerini matbuat hayatına kazandıran yayın evleri var ve bunlar çok sıkı çalışıyorlar aslında. Yani bazı yayın evleri var mesela sadece İslam dünyasındaki modernistleri Türkiye'ye tanıtıyor. Bazı yayın evleri var aşırı sol akımları Türkiye'ye tanıtıyor. Bunlar arasında güçlü irtibatlar yok. O nedenle bizde bir hissi müşterek oluşmuyor ama bunlar veri olarak Türkiye'de var. Bir kimse dünyadaki bu akımları yani hangi inanç ve ideolojiye mensupsa o akımları takip etmek istese Türkiye'de onun için bir kanal bulabilir. Yani canlı iletişim sadece bir kanal bulabilir. Ama dediğim gibi bunlar arasında bütünleşmeyi sağlayan bir e, yapı henüz oluşmamış. Şimdi Türkiye'de bu durum aslında üniversitelerde de var. Mesela üniversitelerin bazı üniversitelerin kendisi veyahut da bazı üniversitedeki bölümler belirli bir takım, e, belirli bir e, ideoloji belki biraz yani şey olabilir yani itici gelebilir. Belli bir düşüncede bulunan insanların oluşturduğu grupların elinde aslında uzun süredir. Bazı bölümler öyle Türkiye'de. Ben bunu olumsuz bir durum olarak anlatmıyorum yalnız hani öyle anlaşılmasın. Şimdi Türkiye'de uzun yıllardır Marksizm var, değil mi? Türkiye'den hiçbir zaman büyük Marksizler çıkmadılar. Çok enteresan yani. Yani mesela Türkiye'den bir Marx yorumu çıkmadı. Mesela Türkiye'de uzun zamandır Marxizmin dışında başka akımlar var. Değil mi hocam? Türkiye'de bunlar devam etmesine rağmen bu akımların bulunduğu alanlarda büyük yorumcular veyahut da büyük eleştirmenler çıkmadı. Bunun bir sebebi var. Bunu şunun için söylüyorum. Bunun sebebi var. Bu aslında zümre olarak bir yerde bulunmak ile bir gelineği tevarüs etmenin farkıdır. Yani biz Türkiye'de henüz ne İslam düşünce gelineği ne de batı geleneği açısından yani batı düşüncesi açısından yeterince bir tevarüsü gerçekleştiremedik. Yalnız tevarüsü bu anlamda eserlerin tercüme edilmesi, aktarılması manasında kullanmıyorum. Arkadaşlar bütün büyük medeniyetlerde önemli tercüme dönemleri olur. Yani böyle en azından bunun örnekleri vardır. Tercümeler daima eleştirel bir okumaya eşlik ettiği takdirde yani fikir aktarımları daima eleştirel bir okumaya eşlik ettiği takdirde büyük eee dönüşümlere yol açarlar. Hakiki dönüşümlere yol açarlar. Bakın Türkiye'de en ciddi sorunlardan bir tanesi bu geleneksizlik problemi. Şimdi bu geleneksizlik problemini böyle bir öykü, yani hayıflanma meselesi olarak anlamayalım. Bu aynı zamanda bir yöntem problemidir. Yöntem problemi olduğunu şuradan anlarız. Özellikle sosyal bilimlerde ve felsefi ilimlerde bizim eğitimimizin en önemli sorunlardan bir tanesi sorunsuz ve sorunsuz olmasıdır. Bu çok ciddi bir problem hocam. Sorusuz eğitim yapıyoruz. Yani bunu da kastım şu. Tabii ki bir takım eserler var elimizde. O eserleri tahsil ediyoruz. Yani sınavda soru sorulduğu zaman da cevap veriyoruz. Mesela yani kastım bu değil. Kastım şu. İncelediğimiz disiplinlerde veyahut da Naklettiğimiz teorilerde bu teorilerin hangi sorulara cevap olarak geliştirildiğini, hangi problemleri çözdüğünü, bu problemleri çözmede ne gibi zaaflara ve güçlere maruz kaldığını, yani hangi güçlerle donandığını ve hangi konularda zafiyete uğradığını bir türlü belirginleştiremiyoruz. Bu sadece <gülüyor> modern batı düşüncesinin Türkiye transferiyle ilgili bir problem değil. İslam düşüncesiyle ilgili okumalarımız da böyle. Hocam bunun bir sebebi var tabii. Bunun bir sebebi şu. E, İslam düşüncesiyle ilgili okumalarda epeyce mesafe kat etmiş olmamıza rağmen eski dili kaybettiğimiz için irtibat kurmakta zorlanıyoruz. O nedenle Türkiye'de bazen böyle e, medrese kavramı etrafında böyle abartılı cümleler kuruyoruz ama sanki insanlar şöyle düşünüyorlar. Yani şuraya bir medrese kuracağız eski kitapları okuyunca oradan taftazahını çıkacak. <gülüyor> Oradan Seyyid Şerif cücüğüne çıkacak. Olmayacak öyle bir şey. Hayal kurmaya gerek yok. Sebebi şu. Taftazani Seyyid Şerif'i okuduğumuz zaman yani biraz daha derinden okumaya başlayınca arkadaşlar ait olduğu dünyanın ve dilin bizden farklı olduğunu fark ediyoruz. Ve ta, yani o dili anlamakta ne kadar güçlük çektiğimizi üzerine 20 yıl çalıştığımız zaman fark ediyoruz. Yani dil derken Arapçayı kastetmiyorum artık. Yani Arapça öğrenmek meselesi değil yani. O basit bir basamak. Yani bizatki düşüncenin kendisine taşıyan kavramsal dili kastediyorum. Orada itibatsızlık problemimiz var. Benzer problem batı düşüncesi için de geçerli. Şimdi durum böyle olunca biz kendimize intikal eden bir görüşün teorik yapısını kavramakta çok zorlanıyoruz. Arkadaşlar bu teori falan diyoruz ya böyle kelime biraz ağzımızda peresenk oldu rahat kullanıyoruz. Ama bakın buradaki kastı lütfen iyi anlayalım hep birlikte. Şunu kastediyoruz. Bir herhangi bir görüşün taşıyıcı kavramları nelerdir? 2. Herhangi bir görüşün ana cümleleri nelerdir? Ana cümleleri. 3. Bu kavramlar ve ana cümleler hangi soruya cevap olarak geliştirildi? 4. Nihai halilde hangi sorunu çözmek için vazgeçildi? 5. Bu bunları yaptıktan sonra gerçekten bunda başarılı oldu mu, olmadı mı? Yani nereye vardı bu? bizi? Nereye taşıdı incelediğimiz görüş ya da benimsediğimiz düşünce nereye taşıyor bizi? Neyi vaat ediyor bize? Buna dair bir belirginliğin olup olmaması meselesi. Bakın çalışmalarımızın pek çoğunda eğitimimizin pek çoğunda hani kuru ezber falan diyoruz ya olayı anlamadığımız için ezberi de kötülemeye başladık. Yahu ezberi olmayan adam alim olamaz. Bir meseleyi düşünürken zihninde bilgilerin hazır olmadığı bir kimse ne alim olabilir ne akademisyon olabilir ne de düşünür olabilir. Çünkü zihninde hazır değilse bilgiler kuru irtibat kuramazsın. Bu manada ezber ya da zihinde kavram ve bilgi taşımak bilimin zorunlu bir gereği öyle ezbercilik diye bir şey değil. Ezbercilik diye kınanan şey tam da biraz önce söylediğim o şeylerin ıskalanması. Yani incelediğimiz şeyin neye müncer olduğunu, neye vardığının ıskalanması. Hangi şeyi çözümü, çözdüğü ve ne, bize ne getireceği, ne götüreceğinin e, hesaplanmasındaki hatalar veya bunun tam olarak... E, ortaya konulamaması. Dolayısıyla hocam bütün bunlar karşımıza bir yöntem meselesini ortaya çıkarıyor. Yöntem. Yani dolayı, sosyal bilimlerde yöntem. Bakın arkadaşlar size böyle hani çarpıcı olması bakımından bir örnek vereyim. İkinizde ilahatta okuyanlar ya da ilahatta hoca olan arkadaşlar var. Ee, şimdi ilahatlarda diyelim ki din bilimleri diye bir alan var. Değil mi? Yani din sosyolojisi var, din psikolojisi var. Bizim okuduğumuz dönemlerde şöyleydi. Mesela dindarlıkla ilgili, dindarlığın mahiyetiyle ilgili bir konuyu konuşuyoruz değil mi? Yapılan anket Amerika'da, Kolombiya'da yapılmış. Mesela. Veya diyelim ki Avrupa'nın bir ülkesinde yapılmış anket. O anketin sonucuna kadar mesela Türkiye'de biz dindarlık nedir onu konuşuyoruz. Ama hakat iştir. Yani, yani bu, bu enteresan bir durum yani. Bunun e, hani böyle normal şartlarda izah edilir olmaması lazım. Hani... Nasıl böyle bir duruma düşüyoruz? Ama durum böyle. Şimdi ben ondan örnek verdim. Yani Türkiye'de so sosyal bilimler alanların pek çoğu böyle. Sosyal Yeni yeni gelişiyor bunlar. Yeni yeni mesafe kat ediyor. Sosyal bilimlerin pek çok alanında yani diyelim ki hiç ilişkisiz bir ülkede bir anket yapıldı. Onun sonucuyla buradaki değerlendirmeleri yaparız. Yani şimdilerde biraz daha artık gelişmeye başladı. Başka Türkiye'de. bir hastanın dosyasıyla tedavi olmaya. Evet edelim. evet ona benziyor yani maalesef. Dolayısıyla bu yöntem meselesi Son derece ciddi ve üzerinde ısrarla durmamız gereken bir mesele. Fakat yöntem böyle yani genel konuşunca ne olduğu anlaşılmıyor. Bir, yöntem teorinin kavranması demektir. İki, teorinin bize ne gibi kazancı, yani teorinin bize ne kazandırdığı ve teorinin zaafının neresi olduğunun görülmesi demektir. Üç, hangi taşıyıcı kavramlar üzerinden ve hangi taşıyıcı önermeler üzerinden hareket ettiğinin ortaya konulması demektir. Biz çoğunlukla teknik ile yöntemi karıştırıyoruz. Teknik ile yöntemi. Yani bir mesele araştırılırken izlediğimiz bir takım süreçler vardır. Teknik süreçleri vardır. Ama yöntem dediğimiz şey o teknik süreci anlamını veren onu gerçekten bize bilgi kazandırmaya ya da bir bilgiyi yeniden inşa etmeye imkan veren bir süreç olarak vazetmeyi sağlar. Eyvallah hocam. Dolayısıyla hani bunu... E, yöntemi bu bütün bağlantılarla birlikte dikkat almak gerekiyor. Bu bağlamda yapılması gereken şey ne? Yani sadece oraya da dair iki cümle söyleyebilirim hocam. Yapılması gereken şey şu. Bir, Türkiye'de e, önce şunu söyleyeyim. E, insanı incelemek, doğayı incelemekten biraz farklı. İnsan tarihinden bağımsız olarak incelenemiyor. Hatta biz doğayı inceleyen, inceleyerek vazeden ortaya koy, ortaya konulan birikimi dikkat almadığımız zaman İnsanın kendisini zaten anlayamıyoruz. O nedenle mesela diyelim ki yani bir kimyager belki milattan önce 3. asırda kimyanın nasıl olduğunu bilmiyor şimdi. Yani ona dair bir araştırma yapmıyor. Ama sosyal bilimler içerisinde ya da felsefe içinde bilim tarihinde bir alanı bulması gerekiyor. Aksi biz insan zihninin süreçlerini kavramakta zorlanıyoruz. Bunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla tarihinden bağımsız insanı anlamak mümkün değil. Bu bağlamda arkadaşlar bir, bizim klasik düşünce geleneğimizde barışmamız gerekiyor. Bu barışmayı yalnız yani belirli bir alana hassetmeden bütüncül bir tavır olarak üniversite sistemine yaymak icap eder. Şu anda İslam düşünce geleneğiyle irtibat önemli ölçüde ilahiyatlara sıkıştırılmış durumda. İlahiyatlara. Ya aslında ilahiyatlar bu düşünce geleneğinin bütün gücünü taşımaya elverişli kurumlar değil. Burada numara yapmaya gerek yok. Eğer bu düşünce gelinleriyle irtibat bir paye ise ilahiyat bu paye layık değil. Yükse şayet ilahiyat bunu taşıyacak kadar güçlü değil. Yani bu suçsa da ilahiyat bu kadar suçlanacak kadar kötü bir şey değil. Yani ortada çok geniş bir hacim var. Çok e, 1500 yıllık bir kesitten ve bütün alanlara yayılmış disiplinler süreçlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'de üniversite sistemin bu İslam düşünce geleneğiyle yeniden... E, ilişki ve irtibat kurma meselesini ciddiye alması gerekiyor. Fakat Türkiye'de hala bu mesele bir dindarlık problemi olarak ele alınıyor. Yani i̇bn Sina Farabi okumanın bir tür dindarlık problemi olmaktan Türkiye'de çıkması lazım artık. Yani e, yani diyelim ki bir Harezmi okumakla, Harezmi'nin adını bilmekle yani dindar olmanın ilişkisinin olmadığı artık Türkiye'de gerçekten hepimizin e, malumu haline dönüşmesi lazım. Yani geçmişle irtibat bir tür dindarlık ameliyesi olmaktan çıkarılıp insan olarak ve bu dünya bu ülkede yaşayan kişiler olarak İslam medeniyetinin devamı olan insanlar olarak kendimizi anlama sürecinin bir parçası haline gelmesi gerekir. Aksi halde biz bu sosyal bilimlerde, felsefi ilimlerde, nazari bilimlerde yani bu konuştuğumuz bağlamlarda nazari bilimlerde e, yenileşme, e, eleştirel bir dil oluşturma imkanından kendimizi mahrum edeceğiz. Kendimizi. İkincisi kısım ise batı düşüncesiyle irtibatının daha sahih hale dönüştürülmesi lazım. Batı'dan gelen verilerin sonuçlarıyla karşılanan sonuçları sonuçlar olarak alınmaması yani bir üretimin sonucu olarak değiştirilmemesi bunların çözmeye çalıştığı problemlerin gücü ve zaafının ne olduğunu kavrayacak şekilde teoriklerinin ana teorilerin taşıyıcı teorilerin ortaya konulması gerekiyor. Yoksa Teknik anlamda yöntemleri biz herhangi bir doktora yüksek lisans sürecinde kavruyoruz normalde. Yani teknikleri öğreniyoruz. Kaynak kullanmayı öğreniyoruz. Diyelim ki içimizden birisi sosyoloji bölümündeyse anket yapmayı öğreniyor. Anket soruları hazırlamayı öğreniyor. Yani alanımızdaki teknikleri kavruyoruz. Ama teorileri kavramadığımız sürece e, üretimimiz ya tamamen e, biraz önce İsan Hoca'nın özellikle üzerinde durduğu bir tür angajmana dönüşüyor. Bilimsel üretimimiz yani onun bir e, ajandası olmaya, da, kimi zaman da payandası olmaya dönüşüyor. Yahut da içeriksizleşiyor. İçeriksizleşiyor. Yani e, anlamını, açıklama gücünü tamamen diğerinden alan veyahut da açıklama gücünden yoksun bir e, bilgiler kümesine dönüşüyor. Bu bakımdan arkadaşlar son cümle olarak e, bu sosyal bilimlerde ya da nazari bilimlerde felsefenin bizatihi kendisinde yöntem meselesini aynı zamanda... Ee, düşünceleri taşıyan teoriler meselesi bağlamında düşünüp ve e, eleştirel bir e, okuma ve eleştirel bir anlayışa ulaşmanın bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür hocam. Ee, hocam da yine aynı şekilde 18-19. yüzyıldan sonra Batı düşüncesinin taklidinin klasik yöntemlerimizin vasıflarını yitirmesine yol açtığından bahsetti. Türkiye'deki nazarî bilimler dediğimiz tanımın günümüzdeki bilimlerin bir başka bir geleneğe eklemlenme çabasının bir uzantısı olarak tanımlandı. Ee, geleneği eleştirip yeni bir düşünme e, geliştirememiş olması gözümüz, günümüz günümüz nazar en büyük problemi olarak nitelendirdi. Ee, en büyük sorun herhalde ne doğulu ne batılı olabilmemizdi. Evet. E, bu noktada tam olarak e, bunu alamadık, geleneksizlik problemi aslında bir yöntem problemi olarak hocamız tarafından nitelendirildi. E, bunun sebebi de eski dilin kaybetmemize mütevellit bir durum. O dönemin dünyasına yani kavramsal yapıyı kaybettiğimize e, bunu indirgedik. E, her bilgi Aristoteles'teki bir önceki bilgiyle başlar bağlamında önceki bilginin üzerine kurulmasının aslında ezberin olumlanması olarak nitelendirdi. Ee, bu gelecekle ilgili öneriler olarak da günümüzle ilgili öneriler olarak da klasik düşünce geleneğiyle barışmamız ve bunu e, üniversitel sisteme taşımamız gerektiğini, bunun dindarlık, dindarlık problemi olmaması gerektiğini, kendimizi anlama etkinliğimizin bir parçası olması gerektiğini söyledi hocamız. Ayrıca batı düşüncesiyle karşılaşmanın salih olması özellikle klasik bir taklitçilik değil de ana teorilerin bilinmez bilinmesine odaklanması gerektiğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, Şimdi hocalarımızın uçağı olduğu için bir 20 dakikalık maksimum bir soru cevap bölümü oluşturalım istiyoruz. Hocalarımız o gün görürse. Esra hocam. Buyurun hocam. Mikrofon burada hocam. Mikrofon herhalde. masaya gelsin soru İlahiyat Fakültesi Profesör Veli Atmaca hadisçiyim, rivayetçiyim. Branşımın <gülüyor> kaderi rivayet. Ama dirayet sizin iradeniz hocam. Rivayetle dirayet'i ne zaman biz akraba edeceğiz? Hep kavgasından bahsettik. Ayrı bir sunum yapmayacağım. Zihnimdeki sorularla hep yaşıyorum. Birçok kişi gibi biz de herhalde zihnimizle kavga ederek ölüp gideceğiz. İnşallah Ezrail'le barışık oluruz. İnşallah. Bir, yöntem meselesi. Hepimiz tüketiciyiz. Dipnotsuz tez kabul etmeye tahammülümüz var mı? Dipnot çünkü tüketiciliğin göstergesi bizde, bilgi tüketiciliği. Üretici olarak dipnot kullanmıyoruz da korkularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi bir başkasının gölgesine sokarak kendimizi zırhla, dipnot zırhıyla büründürerek çıkıyoruz hocaların karşısına. Bu yanlış bir şey. İki, epistemolojik hürriyet yok. Bana, bana mahsus düşünceden korkuyoruz. İki, kavramsal tevhid yok, vahdet yok. Hadis terminolojisi, fıkıh terminolojisi, felsefe terimleri sözlüğü, apayrı ve burada bir teklifim var. Zatı hallerine felsefede Türkiye'nin, dünyanın önde gelen insanlarsınız. İzliyoruz. Bunu ben yapamam. Hadisciyim. Ama siz lokomotif olacaksınız düşüncede, biz size lojistik sağlayacağız. Batılı filozofların fikirlerini kullanmak daha kolay, hadis kaynaklarına felsefecilerin, mantıkçılarının ulaşması daha zor. Hadis kaynaklarını kullandırtıramıyoruz biz felsefecilere, mantıkçılara. Din sosyolojisinde hadis kaynaklarını kullanamıyorlar. Hadis bir hayat tarzıysa İhsan Hocam'ın buyurduğu gibi, bir nebevi sünnet uygulamasıysa, Bundan sadece bir hayat tarzı değil, bir düşünce tarzı da üretebilmeliyiz biz. Dinamik bir yapı olmalı hadis ve sünnet. Ama bunu ben yapamam. Benim bir sınırım var. Gümrükten ötesi size ait hocam. Bana vize soruyorsunuz. Ben size malzemeyi getiririm, oraya sunarım. Ya da sizin gelip hadis kaynaklarını kullanmanız gerekiyor lütfen. Ve teklifim çocuklarıma, öğrencilerime zaman zaman söylediğim, İslam terminolojisi ana bilim dalı kurulmalı Türkiye'de. Biz bu kavramsal vahdeti kurmadığımız sürece hep zihinsel kavgaya devam ederiz. Saygılar sunuyorum. Eyvallah. Evet. teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan? Gençler. <gülüyor> en gençler değil de gençler sorusu. soru var galiba burada var galiba soru. Ön taraftan. Bu taraftan. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Eee ufkumuzu açtınız. Oturunuz efendim. Rahat olun. Genç bir akademisyenim ben de. Eee İhsan hocam şöyle bir şey söylediniz, ilim ile işte e, dünya iki aleme çevirmek. E, bunu bizler nasıl başarabileceğiz? Nereden başlamalıyız? E, belki herhalde burada zorluk yaşıyoruz. Başlangıç noktası yöntem konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir de hocam Ömer hocama, e, hocam geçmişi anlama noktasında zorluk yaşıyoruz. <gülüyor> geçmiş dili e, bunu anlamak için ne yapmamız lazım yine herhalde nereden başlayacağımız noktasında bir sıkıntımız var evet. e, nasıl bir yol, yol izlemeliyiz teşekkür ederim sağ olun hocam şimdi aslında cümlenin içerisinde cevap saklı Mustafa Sabri Efendi biliyorsunuz son dönemi önemli alimlerinden şey İslam diyor ki insanın Allah'la İnsanın evrenle, insanın hayatla ve insanın kendisiyle tek irtibat yolu vardır bilgi. Başka bir şeyimiz yok. Biz. Dolayısıyla bilimle yapacağız, bilgiyle yapacağız bunu. Zaten o cümlenin başında ilimle kainatı. Çünkü biz sembolleştirerek var oluruz, anlam yükleyerek, değer yükleyerek var oluruz. Bunu bilimle yapacağız. Bilgiden başka ikinci bir yol yok. Var diyenlarsa ispat etsin biz de tabi olalım. Onun için bu cümlenin devamı var. Ne diyor kelamcılar? Kulluk için Tanrı'yı bilmek gerekir. Tanrı'yı bilmek mahlukatını ve masnuatını bilmektir. Dolayısıyla ilimlere yönelmemiz gerekir diyor. Cümlenin bu. İlimleri iman ettiğimiz zaman biz evreni bilemesek Tanrı'yı bilemeyiz. Çünkü e, mahluktan halika gidiyoruz mahlukatı bilmek için de ilimlerle uğraşmak zorundayız. Başka bir yolu yok bunun. İkinci ben bulamadım varsa yani ben bir oflu olarak direkt Allah'a bağlayayım. Benim için geçerli değil mi? Ayrı <gülüyor> da sizin için diyorum. <gülüyor> evet. Hocam e, klasik dili, düşünceyi anlamak için sıkıntı yaşıyoruz ya yani sıkıntı yoksa sıkıntı var diye bir şey var ya <gülüyor> bir motto var yani sıkıntı yaşayacağız canım. bunun başka yolu yok ya çalışacağız yani. Nasıl, nasıl bir yöntem yol izleyeceğiz? Yani genelden özele doğru bir okuma izlenmesi gerekiyor gerçekten. Yani sahamıza göre yani diyelim ki bir kimse münhasıran İslam felsefesinde, kelamında, tasavvufunda çalışmıyorsa şayet genel olarak İslam düşüncesinin yapısını anlatan eserlerle e, yola çıkmalı. E, biz henüz şeyi oluşturamadık hocam. Bu sıkıntının önemli bir sebebi o. E, İslam düşüncesi alanında uzmanlaşmayacak ee, ama İslam düşüncesiyle irtibat kuran insanlar için e, okunacak klasikler dizisinin ne olduğunu oluşturamadık. Elimizde böyle malzeme yok. İki, başlangıç, ileri, orta ve ileri okumaları belirginleştiremedik. Geleneklerle ilgili. Bunların klasik düşüncede karşılıkları var hocam. Mesela diyelim ki bir medresede başlangıç seviyesinde kelamda orta ileri seviyede ne okutulacağı biliniyor. İkti, Ve bunun farklı iktisar, iktisat, istiksel. Evet, evet. evet. evet. Yani iptida, işte mütevasıt, müptedi, müntehidi diyoruz ya. Yani bunların e, şeyleri var. E, alternatifleriyle birlikte e, var olduğunu biliyoruz yani. Bu kitaplar var. Ama modern bir okuyucu için bunlar henüz belirlenmedi. Modern okuyucu için üniversite seviyede okunabilecek yazılmış girişler var. Fakat çoğu Disiplinde de girişler düzgün değil. Henüz girişleri genel tanıtımı amaçlıyor. Disiplinlerde üretilen teorileri ve bu teorilerin tarihini de dikkate alarak disiplinlerin yazımını gerçekleştirmiş girişlerden henüz yoksunuz. Yani hocam e, çok uğraşmamız gerekiyor. Yani bir, belli bir noktaya var mı? Bireysel olarak çok uğraşmamız gerekiyor ve muhtemelen birimize çok yardımcı olmamız gerekiyor açıkçası. Burada ben şunu eklemeyi müsaade edin. Şimdi genelde bu sorular sorulurken kişiler hep kendilerini soruyorlar. Yani ne yapmam lazım? Tek başınızı okursunuz. Anlamak bir muhit işidir. Şiir tek başına yazılabilir. İlim birlikte yapılır. Eğer bir muhit yoksa tek başınızı o metinlerle uğraşır olursunuz. Tek başınıza evde okuyabilirsiniz. Ama anlamak için birlikte bir iş yapmanız lazım. Dolayısıyla eğer Burdur'da ilmi bir ilimler, İnşa olacaksa bu bir muhit işidir. Muhit yoksa olmaz. Onun için ne yapıyordu eskiler? Kendi bölgesinde muhit bulamayınca şehre geliyordu değil mi? Heh. Onun için e, ne yapacağız sorusunun cevabı bence tek başına verilecek bir cevap değil. Hani hocamın dediği doğru kitaplar ama o kitapları insanlar tek başına okumuyor. Birlikte tabii, tabii, okuyor tabii. Evet. Muhit. Muhit ne demek? Kuşatan demek. Bir çevre yani. Hocam hoş geldiniz, şeref ya, verdiniz. Çok haşin bir... Abi, <gülüyor> mikrofon uçağı... yakınlığında kaynaklandı hocam. Uç, <gülüyor> evet, az önceki problemin herhalde kaynaklanıyor. Uçağınız varmış, kaçırmayacak kadar kısa. Kısaltmaya... yok ya, millet yanlış anlayacak. <gülüyor> Uçağa bineceğiz, uçağımız yok <gülüyor> 20, ha affedersiniz, <gülüyor> yani dil hassasiyete önemli. 20 dakika var gibi anladım ben ama. Evet, doğru doğru. Ee, yani neyse çok sorulacak şey var, çok çaba gerekiyor falan tamam gene de en azından böyle şematik olarak başlarken bir istikamet vermesi için insanların daha genel formülasyonlara ihtiyacı var. O anlamda soruyorum. Ee, çok yakın zamanda Hakkın Ahmet'in'e kavuşan e, merhum hocam Hüsamettin Arslan'ın Türkiye'de arayın. inşallah ee, Türkiye'de insanların yaklaşık işte kabaca söyleniyor. İşte 200 yıldır kimiz bir sorusu diye büyük bir sorusu var. Bu kadar gayret falan yapılacak. En azından Başlangıçta bir motivasyon gerekiyor insanlara. Ne için uğraşacağım ben? Bunların sonunda işte nereye varacağız sorusu var. Ee, çözüm yok gibi. Benim anladığım, okuyabildiğim kadarıyla yani çok küçücük olsa bile en azından genellemeler Babında düşününce bir çözüm ne, yok gibi. Ne, neyin çözümü yok hocam anlayamadım. Biz kimin sorusunun pek bir çözümü yok. Yani biz bu kadar gayret edip ne oluyor? Mesela az evvel... Niye gayret izlerken, edeceğiz yani? Ne olacak yani? Yani ne evet. olacak? İnsanları hakikaten motive eden bir şey olmalı. Bir böyle tahrik unsuru gerekiyor. Ee, İsmet Özel'in sorusu geldi az önce aklıma. Sizin bu yaptığınız müthiş çaba... Aynı zamanda fiiliyatta bir karşılık bulmayacaksan anlamı var. Yani Müslüman'ın sorusu şu, kendisine başarıya ulaştıktan sonra Müslüman gibi yaşayacağız yoksa bu ultra kapitalizm çağında biz bir sürü bilgileri işte eleyerek, melleyerek, hakkıyla, taktikle elde ettikten sonra Müslüman mı olacağız gibi. Hocam Hüsamettin Arslan e, işte postmodern metinleri çok çok okuduğu için onun da etkisiyle her ne kadar ben kendimi postmodern değilim diyor aktarmacılıkla suçlanıyor. İşte sizin de eksiğimiz olarak belirttiğiniz husus buydu. Hem e, Müslümanız hem Greys. Grek Müslümanız, Müslüman Grekiz gibi bir e, formülasyon yapıyor. E, soru şu. Bizim hocanın da e, arka plandaki varsayımı şuydu. İbrahim'i gelenekten geliyoruz biz. Türkiye'de şu anda yaşayan insanlar olarak Bir de Grek Atina geleneğinden geliyoruz. Tevarüs etme meselesinde ee, geleneği tarif ederken insanlar bir genel formülasyonla o mahiler ki deryayı bilmezler diyor. Gelenek içinde yaşanılırken fark edilemeyen şeydir zaten. Benim anladığım kadarıyla sizin gelenek ona işte gelenek diye de sıkça kullanıldığı tabirle ona belli bir şuur mesafeden yaklaşılabilecek bir şey oluyor. Sizin buradaki o aradaki ee, mesafeyi nasıl oluşturduğunuza dair bir Kabaca formülasyon var mı? Yani ne aramıza nasıl bir mesafe alıyoruz ki biz gelenekle eleştirel tahkiki bir ilişkiye geçebiliyoruz? Hocam ben e, bu gelen ekteki bu eki herhalde yanlış tahallettiler diye düşünüyorum. Evet. Yani burada bir gramatik hata var zannederim. Bizim Recep Aplialı çıkardı bunu değil mi? Yok onu ilk biz söyledik. Recep yani. onu e, evet. Şimdi. Oradaki ek sanki eklenme değil de süre gitme anlamına gelmesi lazım. Süreklilik. yani akış bildirmesi lazım. İntida, yani iktida. gelene eklenme anlamında değil hocam. Türkçede Türkçe olarak yani gelenek yani bu gelenek, görenek bu akışı bildiren bir şey o. Yani ek... hepinize marurren soruyorum. O zaman yöntemin yep yepyeni olmasa bile yeni bir şey çıktığında kendini tadil etmesi gerekir dediniz ya. Evet. O yeniliği yaparken kullanacağı şey ne? Yani biz Ha bir şey söyleyeceğim buradan hocam. Aferin. Şimdi, he, Şunu söyleyeceğim. Hocam ben bireysel olarak şöyle çalışıyorum. Yani Kendi çalışma tarzım şöyle. Ee, çalıştığım disiplinlerde ana kavramların, temel cümlelerin ve kurucu teorilerin neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Benim kendi şahsi çalışma tarzım öyle yani. Kurucu kavramlar ve ana teoriye dair bir zihin berraklığına ulaşıyor isek şayet kişinin, tabibin kendisini tedavi etmesi gibi kişiyle kendisi arasında başkalığın olması gibi çalıştığın malzemeyle senin arasında bir yönden birlik bir yönden başkalık husule geliyor. Yani burada kilit nokta odur. Yani başkalık nasıl olacak dediniz ya bir tür yani ötekilik eee husule getirmemiz lazım ki bir tür yani mübayene eskilerin tabi de husule getirmemiz lazım ki ona dair bir eleştirel okuma yapmamız lazım dediniz ya. Hocam bakın tabip kendini tedavi ettiğinde hem hasta hem doktordur. Tabip kendisini tedavi ettiğinde i̇bn Sina'daki bir örnektir bu. Hem hastadır hem doktordur. Hocam düşünce düşündüğümüz malzemeyi kendimizin dışına çıkarmaya elverişli değildir. Böyle yaptığımız zaman hiçbir şekilde sahip bir irtibat kuramayız. Düşündüğümüz malzeme daima bizim bir parçamız haline gelir. Ama bir yönden biz bir yönden gayrısı olur. Bunu fark etmenin benim kanaatimce yegane yolu onu kuran ana kavramları ve cümleleri belirginleştirmek, gücünü ve sınırlarını görmek demektir. Onun dışında yani buna eklemlenecek pek çok unsur bulabiliriz. Pek çok ilave e, özellik ortaya çıkar ama ana mesele budur. Yani temelde ne söylediğini kavramak bu. Bir şey yaparken yani bir meseleyi anlamaya çalışırken ne söylediğini kavradığımızda biz aynı zamanda bize söylenen bir şey olduğunu da kavrarız. Yani bize gelen bir şey olduğunu da kavrarız. Ve o bizim düşüncemizin parçası haline gelir. Dolayısıyla gelenek içinde bulunduğumuz bir akış, bu sadece İslam geleneği için değil, artık geri döndürülemez biçimde batı geleneği için de böyle oldu. Yani bize intikal eden, çağdaş dünyamızı kuran batı geleneği için böyle oldu. Dolayısıyla biz ikisinin karmaşıklaştığı bir akış içinde yaşıyoruz. Bu akışın farkına varmak, eleştirel okumak, akışı kuran unsurları kavradığımız zaman ortaya çıkar. Yoksa bunu başaramayacağız. Buyurun hocam. Şimdi hiçbir dil grameri verilip konuşulmaz. Konuşulur sonra grameri yazılır. Hiçbir medeniyetin kullanım kılavuzu yoktur. Ne Hazreti Ömer'in elinde vardı ne Selçuklar'ın elinde vardı. Bu iş tamamen insanca bir duruşun ve ona eklemlemiş olan hani bizim kültürümüzün Müslümanca bir duruşun gerçeklikle yüzleşip kurduğu ilişki biçiminin daha sonra adlandırılmasından ibarettir. Dolayısıyla baştan verili Belirli modelleri, tanımlamaya ilişkin modelleri esas almamak lazım. Mesela biz hem Müsl bir taraftan, Müslümanız bir taraftan ne? Evet. Evet. Olur mu öyle şey ya? Mezopotamya ne oldu? Hint ne oldu? Fers Parslar ne oldu? Yani bakın öncelikle Ömer Hoca'nın sık sık iş tuttuğumuz kavramları nereden aldığımızı da bir belirlememiz lazım. Biz şu anda 19. yüzyıl Alman ideolojisinin içinde yaşayan insanlarız. Sadece biz değil İngilizler de öyle. Onlar belirlediler. Daha düne kadar işte Tahsin Görgün Hoca sık sık bunu gösterir. 1800'e kadar Batı tamamen tarih kitaplarına modern dediğinde İslam'la başlayan bir şeydi, tarih anlayışı vardı. Yani bunların mutlak olmadığını anlamamız lazım. Şu anda düşündüğümüz sosyal teoriler, kavramlar belirli bir dönemde belirli kültürlerin ürettiği, belirli sorunları çözmek için ürettiği yapılardır. Bizim öncelikle bu gerçekliklerle yüzleşip bir konuşmayı becermemiz lazım. Bizim meselemiz şu anda gramer yazmak değil. Konuşmayı becer. Bir konuşalım ileride gramerini gençler yazar diye düşünüyorum. Bir şey de ekleyebilir mi hocam? Hocam buyurun. Hocam biz bu düşünce üretme, yani hayatı anlamayı, kendimizi anlamayı, yani kelimeye ne dersek diyelim bunları konuşurken herkes şöyle olmak istiyor. Yani evi kuralım, çatısı ben olayım istiyor. Yani öyle bu arzulardan vazgeçmemiz gerekiyor. Ortada duvar yok hocam üstüne çatı koyacak. Toprağın altında kalan çakıl olmaya razı olacağız. Artistik yapmaya gerek yok. Gerçekten mi? Razı <gülüyor> olacağız ya. Bu bir çaba meselesi. Hepimizin içinde bulunduğu bir, bir binlerce insan çalışacak tabii. Tabii çalışacağız işte yani. Ya. Bu konuda çalışacağız. Yani buradan yani nesiller boyunca devşirilecek bir şöhret yani sürdürülecek bir şöhret devşirme peşine düşmeyeceğiz. İçimizden birilerine bu nasip olabilir ama yani Olan olsun o Allah'ın takdiri bizim değil yani. İşin doğrusu yani şartlar oluşur, şu olur, bu olur, öyle birisi çıkar. Ama öyle değil ya oturup çalışmamız lazım ya. Biz çok tembelleştik hocam. Biz çalışma ahlakını kaybettik. Bak ya biz öyle konuşuyoruz ya yöntem, teorim, ya çok basit sorunlarımız var bizim ya. Çalışma ahlakını kaybettik, tembelleştik ya. Kütüphaneye girip diz, diz kırmaya, hoca karşısında dirsek çürütmeye çekiniyoruz artık yani. Sohbet ederek biz kitabi bir milletiz. Biz kitap ehli bir, dünya tarihinde, İslam medeniyeti kadar matbaa çıkıncıya değil, kitap yazan başka bir medeniyet yok ya. ya ehli kitap diye karşıya adlandırıyor evet. ama ehli kitap ya. ya. Biz kitabi, kitabi bir milletiz bir. ve kitap okumaya üşenir hale geldik. Bunları tetik etmeyi üşenir hale geldik. Ya şu dil özrünü bir türlü halledemedik ya. Doktora geliyor adam Arapça öğretemiyoruz ya. Ya normalde mümkün mü insan bir insan Arapça öğrenmemesi ya? Ya öğrenir ya ne var mı? İki senede bitiyor bütün. Dünya en zor dili iki senede öğreniliyor. Niye öğrenmiyor? öğrenmiyor? çünkü adam öğrenmeden süreçleri geçeceğini biliyor. Yani Türkiye'de o kadar İngilizce eğitim var kimse İngilizce öğrenmiyor. Niye öğrenmiyor? E çünkü hepsini göstermelik olduğunu biliyor hocam. Yani sorunlarımız çok çeşitli Ve hep teori konuşuyoruz ya. Teori değil ya hayata yani kendimize dair herhangi bir teori gerektirmeyen son derece yalın sorunlarımız var. Bunların da üzerinde durmamız gerekiyor. Aynen. Ben sorumu sorana kadar zaten eee sormaya gerek kadar cevabını da almış oldum evet, hocam. Hocamın bir sözü var idi. E, İhsan Hocamızın tarihte kalan ile tarihten geleni ayrı dedebilirdi. Evet, evet, Buradan öğrencilerin cebine koyabileceği bu sözün tefriki nasıl yapılabilir noktasında bir değerlendirme alırsak Tarihte kalan, tarihten gelen. Tarihte kalan ve tarihten gelen. Yok bunu gelenecek. şey için söylüyoruz. Yani e, işte düşünce tarihini anlatırken ya da bilim tarihi de böyledir. Diyelim ki biz bugün cebir gördüğümüz zaman Cebirin bir geçmişi var. Çünkü Cebri sabahtan akşama inşa etmiyoruz ama bir de Cevrin tarihte kalan kısmı var. Yani biz Harizmi'nin teknikleriyle denklem çözmüyoruz. Ömer Hayyam'ın teknikleriyle, Şerafeddin Tusî'nin. Ama bugünkü cebri, cebir yapan da onun geçmişidir. Değil mi? Ta Mezopotamya'dan 3. derece denklem, ikinci derece denklem. Felsefe de böyledir. Felsefenin bir tarihte kalan kısmı vardır. Buna biz felsefenin geçmişi diyoruz. Bir de felsefenin bugüne gelen, felsefenin tarihi. Yani anladın mı? Geçmişte kalanla bir şeyin geçmişi birbirinden farklı. Düşünce tarihiyle birlikte yürür. Ömer Hocam onu işaret etti. Düşünce tarihiyle birlikte yürür. O açıdan düşüncenin tarihini bilmekle geçmişteki düşünceyi bilmek iki farklı eylemdir. Bizim insanımız geçmişteki tarihi bilmek, düşüncenin geçmişteki tarihi bilmeni şey zannediyor. Bir, bir şey o, o değil o zaten onu uzmanı yapıyor. Ama her insan çalıştığı alanın tarihini bilmek zorundadır, geçmişini bilmek zorundadır. Aksaklı ona nüfuz edemez. Özellikle sosyal bilimlerde, beşeri bilimlerde derinlik tarihten gelir. Bir disiplinin, bir teorinin, bir kavramın tarihini bilmedi mi iki boyutlu oluyor, o üçüncü boyutu yakalayamıyorsun. Evet, <gülüyor>